Rızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Medine Sevgililer sevgilisini bağrına basan, sarıp sarmalayan kutlu şehir. Medine Muhacirlere kucak açan, medeniyetin ve erdemin şehri. Medine Sevginin, kardeşliğin, cömertliğin ve ensarın şehri. Medine Barışın ve esenliğin şehri. Daha Mekke'deyken Hazreti Peygamber'e gönül kapılarını açan şehirdir. Medine, barışa, huzura ve esenliğe çağrıdır. Öyle bir çağrıdır ki bu, çölleri, dağları, yolları aşıp Mekke'ye ulaşan çağrıdır. Medine, savaşın, barışın ve en çok da fethin şehridir. Hazreti Peygamber Medine'de önce gönülleri fethetti. Bu öyle bir fetihtir ki Allah Resulü uğruna canlar feda ediliyor, bir sözüyle yurtlar, yuvalar terk edilip çöller aşılıyor, çetin mücadelelere giriliyordu. O candan aziz, candan ötedir. O her şeyin yoluna feda edildiği Allah Resulü'dür. Bütün ashab, ensarı ve muhaciri ile beraber bir seferberlik halindedir. İslam davasını daha yukarılara taşımak ve onu muzaffer kılma sevdasıdır bu sevda. Muhacirler tüm mallarını, mülklerini Mekke'de bırakıp inançlarını özgürce yaşamak için Medine'ye hicret etmişlerdi. Peygamber Efendimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşlik tesis etti muhacirle Ensar arasında. Bu öyle bir kardeşlikti ki kan bağından öte bütün manalara sahipti. Efendimizin emriyle Medineli Ensar neyi var neyi yok düşünmeden ortaya koydu. Allah ve Rasulünün sevgisinden başka her şeylerini geride bırakmış olan muhacirlere Ensar, Şefkat kucağını açtı Ensardan her biri Muhacirlerden birini evinde barındırıyor Beraber çalışıyor Beraber yiyorlardı Bu kardeşlik Nesep kardeşliğini Fersah fersah geride bırakacak bir kardeşlikti Gücünü imandan alan din kardeşliğiydi bu Garip Kederli mazlum ve yurtlarından uzak bulunmanın hüznünü yaşayan muhacirlere Medine'li kardeşleri kol kanat gerdiler. Medine'li kardeşlerinden biri vefat edince muhacir kardeşi akrabalarıyla birlikte ona varis olacak bir kardeşlikti. Büyük bir sosyal yardımlaşma hadisesiydi bu. Mekkeli Müslümanlar bu sayede sıkıntılarını geride bırakıp Medine'yi yurt edindiler. Medineli her bir Müslüman, kardeş olduğu Mekkeli Müslümana malının yarısını veriyordu. Muhacir kardeşlerine karşı misafirperverliğin, cömertliğin, şinaslığın insanlığın en yüce derecesini göstermekten zevk alıyorlardı. Mekkeli muhacirler, aralarında kardeşlik ahdi gerçekleştirilen sahabilerle birlikte çalışacaklar, elde ettikleri kazancı paylaşacaklardı. Ensar, fazla arazilerini Resulullah Efendimiz'e bağışladı ve o da bunları muhacirler arasında taksim etti. Ensar, bu kadarla da yetinmedi. Zira daha fazlasını verecek gönül zenginliğine sahiplerdi. Peygamber Efendimiz'e, Ya Resulallah, hurmalıklarımızı da muhacir kardeşlerimizle aramızda paylaştır dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hayır, Öyle olmaz buyurarak kabul etmeyince ensar, muhacir kardeşlerine öyleyse ağaçların bakım ve sulama işini siz üzerinize alınız da mahsulde ortak olalım teklifinde bulundular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde muvaffakatıyla her iki taraf işittik ve itaat ettik diyerek bu teklifi kabul ettiler. Bu kardeşlik her şeylerini Mekke'de bırakıp hayata sıfırdan başlamak üzere Medine'ye hicret eden Müslümanlarla, onlara kucak açan ensarın maddi ve manevi yardımlaşmasının zirvesiydi. Dinleri uğruna memleketlerinden ayrı düşen muhacirlerin tüm yaraları sarılmış ve tüm insanla örnek bir kardeşlik sergilenmişti. Çünkü bu kardeşlik, iman kardeşliği, inanç kardeşliği, Allah için yapılan bir kardeşlikti. Medineli Ensar'dan biri vardı ki, genç yaşına rağmen Mekkeli iki muhacirle kardeş olmuştu. Nur yüzlü Muaz'ı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Mes'ud ve Caferi Tayyar'la kardeş yapmıştı. Muaz, diğer Medineli Ensar gibi Onları bağrına bastı ve her şeyini kardeşleriyle paylaştı. Yüzü kadar güzel ve yumuşak yüreğiyle cömertliğin en alasını gösterdi. Sahip olduğu her şeyi bu kutlu dava uğruna feda etti. Muaz bin Cebel, ilk olarak Allah Resulü ile Akabe'de karşılaşmıştı. Gördüğü anda tüm benliği ona bağlandı ve biat etti. Nasıl kendi canını, Malını koruyor ise, Hazreti Peygamberi de öyle koruyacağına ve davasında her daim yanında olup yardım edeceğine dair söz verdi. Ve kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. O günden sonra Muaz, Allah Resulü'nün meftunu oldu. Onun sünnetinin en yakın takipçisi oldu. Muaz'ın Allah Resulü'ne duyduğu büyük sevgi ve bağlılık karşılıksız kalmadı. Peygamber Efendimiz sık sık ona, ''Seni seviyorum ya Muaz'' diyerek sevgisini dile getirdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü'nü bir an olsun yalnız bırakmazdı. Tüm savaşlarda, onun yanında kahramanca çarpıştı. Barış günlerinde yine Efendimizin dizi dibindeydi. Onun ağzından çıkan her söz Muaz için çok değerliydi. Sadece kulayla değil, aklı ve yüreğiyle dinliyor, öğreniyor ve kemale doğru yol alıyordu. Muaz, ilmi noktada, özellikle de fıkıhta öyle derinleşti ki, onun için şöyle buyuruyordu Allah Resulü, ''Ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir.'' Efendimizin onun ilmine, dirayetine ve bağlılığına sonsuz güveni vardı. Medine dışına çıktığında yerine onu vekil bırakırdı. Hayatta olduğu sürede fetva vermeye müsaade ettiği birkaç kişiden biriydi. Kur'an-ı Kerim hususunda da ayrı bir ihtisası vardı.'' Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mes'ud, Übey bin Kab, Muaz bin Cebel ve Ebu Huzeyfe radıyallahu anhum mecma'in. Malını cömerçe İslam uğruna harcayan Muaz, ilimde de aynı cömertliği gösterdi. Efendimizin müsaadeleriyle insanlara, Kur'an öğretimi ve dini konularda öğretmenlik yaptı. Sık sık Efendimizle konuşur, dertleşir ve ondan öğütler alırdı. Bir gün Efendimiz yine bir görev için uğurlarken Muaz'a şöyle dedi. Ya Muaz, sen belki bu seneden sonra beni bir daha göremezsin. Belki dönüşünde burada benim mescidime ve kabrime ziyarete gelirsin buyurdu. Duydukları karşısında Muaz bin Cebel radiyallahu anh hüzünle gözyaşı dökmeye başladı. Efendimizin vefatının yakın olduğunu anlamıştı. Dünya üzerinde kendisine en sevgili olan insanı belki de son defa görüyordu. Bu yolculuk onu Hazreti Peygamber'den ayıracak ve bir daha onu göremeyecekti. Elbette ahirette buluşacaklardı ancak Muaz bu geçici ayrılığın acısına bile dayanamıyordu. Onun derin üzüntüsü ve döktüğü acı gözyaşları karşısında Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ağlama ya Muaz! Bana yakın olanlar, bana tam bağlı olanlar Nerede olurlarsa olsunlar, Allah'a hakkıyla kulluk edenlerdir buyurdu. Ayrılık vakti gelip çattığında Muaz, Kalbinde Allah Resulü'nün sevgisi yeni yurduna doğru yola koyuldu. Medine'den ayrılmak onu hiç bu kadar üzmemiş, yarılamamıştı. Allah Resulü'nün son günlerinde onun yanında olamayacaktı. Medine en hüzünlü yolcusunu uğurluyordu. Güle güle Allah Resulü'nün sevgili arkadaşı, güle güle vefalı dost, güle güle ya Muaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra ashabıyla hasbihal ediyordu. İslamiyet, Arap Yarımadası'nın sınırlarını aşmış, hızla yayılıyordu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam irşatta bulunması ve Müslümanlara dinlerini öğretmesi için Yemen'e birini göndermek istiyordu. Ashabı kirama dönerek içinizden hanginiz Yemen'e gider buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, ben giderim ya Resulallah dedi. Peygamberimiz ses çıkarmadı. Bir müddet sonra Hanginiz Yemen'e gider buyurdu. Bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu an Ben giderim ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yine ses çıkarmadı. Ve bir kez daha sordu. İçinizden Yemen'e kim gider buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu an Ayağa kalkıp Ya Resulallah ''Ben giderim.'' dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey Muaz, vazife senindir.'' buyurdu. Sarığını çıkararak Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın başına sardı. Bütün malını cihad için Allah yolunda harcayan Muaz bin Cebel an anh, Yemen'de valilik yapmak, halka İslamiyet'i anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve Yemen ülkesinde toplanan zekat mallarını Vazifelilerden teslim almak ve onların arasındaki ihtilafları çözüp hükme bağlamak üzere Yemen'e gitmek için hazırlandı. Vazifesi ağırdı. Bu sebeple peygamberimiz ona bazı temel meselelerde tavsiyelerde bulundu. Sen ehli kitaptan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına vardığında, önce onları Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in, Allah'ın Resulü olduğunu tasdike davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıklarında, Allah'ın zenginlerden alınarak, fakirlere verilen zekatı emrettiğini bildir. Bunu da benimserlerse, zekat alırken sakın malların en iyilerini seçme. Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü onun ahıyla, Allah arasında hiçbir engel yoktur." dedi ve sonra şöyle sordu. "Sana bir dava getirilip insanlar arasında hüküm verirken neyle hüküm vereceksin?" Muaz bin Cebel radıyallahu anh "Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'le hüküm veririm." buyurdu. Allah Resulü "Ya onda açıkça bulamazsan ne yaparsın?" buyurunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hükmederim dedi Muaz bin Cebel. Allah Resulü tekrar ya onda da açıkça bulamazsan buyurunca Muaz bin Cebel o zaman kendi görüşüme göre iştihat eder, ona göre hüküm veririm dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'in bu cevabından dolayı son derece hoşnut oldu ve Mübarek elini O'nun göğsüne koyup Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın hoşnut olacağı bir şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurdu. Sonra Hz. Muaz bin Cebel'e şöyle dua etti. Cenab-ı Hak seni her taraftan gelecek musibetlerden muhafaza bulursun. İnsanların ve cinlerin şerini senden uzak tutsun. Senin sebebinle Allah Teala'nın bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için dünyadan hayırlıdır buyurdu. Hazreti Muaz bin Cebel, Yemen'de uzun müddet kaldı. Kendisine verilen vazifeyi yerine getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını da oradayken haber aldı. Daha sonra Yemen'deki hizmetini tamamlayıp, Medine'ye dönen Muaz bin Cebel radıyallahu an, Hazreti Ebubekir'in halifeliği sırasında Medine'de kaldığı müddetçe Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an onu seçtiği müşavere, danışma heyetine aldı. Muaz bin Cebel radıyallahu an son nefesine kadar İslam'ı anlattı ve ilmini herkeste paylaştı. İslam'ın en büyük hamisi ve hizmetkarı oldu. Bu mücadelesiyle